Sevgili dinleyenler merhabalar. Bugün yine siyaset ağırlıklı bir programla karşınızdayız. Biliyorsunuz gündem oldukça sıcak. Artık siyasetçiler seçim propagandalarına başladılar. Siyasi partiler seçim propagandasına başladılar. Herkesin kendine göre bir yol planı var. Biz bugün biraz dışarıdan bakarak partileri masa üzerine yatıracağız. Hangi parti hangi argümanlarla halkın karşısına çıkıyor bunu da siyasi iletişim uzmanı Cevret Tellioğlu ile konuşacağız. Cevdet Bey merhaba. Merhabalar. Cevdet Bey şimdi hani dışarıdan baktığımızda açıkçası 3 parti görüyoruz. 3 büyük parti. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Yani gösterileni görüyoruz. Evet. Yani şöyle diyelim Kitleler noktasında hani seçmen kitlesinin e, yoğunluğuna, büyüklüğüne göre bu üç partinin e, bir yarış halinde olduğunu görüyoruz. E, 60'ın üzerinde bildiğim kadarıyla siyasi parti var aslında. Tabii doğru söylüyorsunuz ama siyasi iletişim açısından baktığınız zaman milyonlarca, yani binlerce değil milyonlarca üyesi oyu olan bir partinin veya on partinin gündemde olmaması zaten bir enteresanlık. Yani bunun üzerine bile bir tez yazılabilir. Eğer siz aslında varsanız, ancak ekranda, vizyonda, sayfalarda, ana sayfalarda yetmedi, arka sayfalarda yoksanız, siyaset iletişim açısından bunun önemli olduğunu unutmamak lazım. Çünkü buradaki durum olmaması değil, olmuyor gözükmesidir, olmuyor gösterilmesidir. Onun için olaya bu açıdan bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru, çok tam benim de gelmek istediğim nokta buydu. Çok sayıda siyasi parti var hakikaten Türkiye'de ama hem kitlelerin ya da seçmenlerin yoğunluğuna göre baktığımızda hem de gazetelerde, kitle iletişim araçlarında yer bulan partilere baktığımızda burada işte bu üç parti belki son dönemde de BDP'yi de buna ekleyebiliriz. 3-4 parti arasında onların temsilcilerinin yoğun olarak televizyonlara çıkıp tartıştığı, gazetelerde demeçlerinin, röportajlarının yer aldığı bir siyasi seçim süreci yaşıyoruz. Önceden de aslında bu böyleydi. Tam bu noktada siyasi partilerle medya arasındaki ilişkiyi konuşmak istiyorum. Oradan da AKP'nin nasıl bir rüzgarla aslında, medya rüzgarıyla da ee, halkı toplum manipüle ettiğine geleceğim ama bu ilişki açısından baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani e, küçük partilerin e, küçük tırnak içinde kullanıyorum. E, fikirleri açısından belki hepsine çok daha büyük partiler vardır. Düşünceler vardır mutlaka ama e, işte medyada yer bulmasının sıkıntısı bu partilerin nedir? Ne diyorsunuz? Olayı şöyle değerlendirin. Bu bir sonuçta siyasi, parasal yani maddi duygusal, aklınıza ne geliyorsa gelsin, bu karşılıklı bir çekişmenin, bir savaşın sonucu. Yani mesela sol yapı içerisinde baktığınız zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partileri görmezlikten gelerek, hatta mümkünse gösterme, göstermeyerek, gösterilmesini engelleyerek, AK Parti'nin aynı şekilde diğer sağ partileri, yani kendisinden oy alması muhtemel olan bütün partileri görmezlikten gelerek, hatta yine aynı şekilde göstermeyerek, göstermemesi için, gösterilmemesi için elinden geleni yaparak yürümesi söz konusudur. Çünkü ne kadar gösterirseniz o kadar insanın onlara sempati duymasını sağlayabilirsiniz. Tabi medyada ikiye bölündüğü zaman, bu yapı içerisinde destek noktasına bölündüğü zaman otomatik olarak partilerin bu talepleri doğrultusunda hareket etmeye başlıyorlar. Hı. Türkiye'deki durum bu. Bir ayrışma var. Kesinlikle bir ayrışma kendiliğinden oluşuyor. Çünkü e, bunlar ne yaparsanız yapın, medya sonuçta parayla ayakta durmak durumundadır. E, ilişkilerle ayakta durmak durumundadır taraf olmak durumundadır. En azından görüntü böyledir. Böyle yürümekte şu anda işler. Ha böyle yürümeli midir değil midir? Bunlar ayrı konuşulur. Ancak biz şu anda siyaset iletişimi olarak olaya baktığımızda realiteler üzerinden hareket etmek durumundayız. İki ayrı cephe oluşturulmuş. Üçüncü cephede mümkün olduğunca oluşturulmamaya yeni bir şeyin araya girmemesine çalışılmaktadır. Bu da tabi medyanın da aynı şekilde hareketini sağlamış. Bu hem medyanın işine geliyor hem siyasilerin işine geliyor ve bu harishma böylece gerçekleşmiş oluyor. Şimdi burada e, size söylediğimden yola çıkarsak şöyle bir fotoğrafta e, var. E, şimdi evet e, partiler belki kendiler açısından doğru olanı yapıyor olabilirler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'de Hareket Partisi'de AKP'de diğer partilerde e, aman biz medyada daha fazla yer alalım e, şeklinde bir e, düşünce içinde olabilirler. E, Burada e, asıl problem e, iktidar partisinin e, aslında tavrında. Şimdi ben AKP'nin e, geliş sürecine baktığımda yani iktidara yürüyüş sürecine baktığımda e, iktidara gelmeden önce bir e, AKP kadrolarına bir medya ambargosu uygulandığını söyleyebiliriz çok net. İlk yıllarında yani Sayın Başbakan'ın belediye başkanlığı e, döneminden itibaren. AKP'nin kuruluşunda aslında bugün merkez medya diye tabir ettiğimiz kesimin bir ambargosu olduğunu çok net söyleyebiliriz. Ancak sonra, daha sonra AKP iktidar olduktan sonra ilk operasyonunu medyada yaptı. İlk ve en büyük operasyonunu medyada yaptı. Biliyorsunuz TMSF üzerinden, tasarruf medyatı sigorta fonu üzerinden bazı büyük medya gruplarına el koydu. Banka borçlarına vesairelerden dolayı. Daha sonra da bu medya gruplarını... AKP'ye yakın iş adamlarının emrine ve denetimine verdi. Dolayısıyla ben AKP'nin ilk yıllarına baktığımda 2004'e kadarki süreçte ciddi anlamda bir toplumu manipüle eden bir medyanın oluştuğunu gördüm. Sonraki süreçte yani ikinci iktidar döneminde de ikinci dört yılında da AKP'nin medya üzerindeki baskıyı olağanüstü şekilde arttırdığına tanık oldum. Yani dediniz ki partiler evet birbirleriyle e, yarış halinde oldukları için herkes daha çok öne geçmek ve öne almak istiyor ama burada devlet gücünü kullanarak, kamu gücünü kullanarak bir yandaş medya yaratmak e, bu hem siyaset açısından hem demokrasi açısından hem Medya noktasında çok ciddi bir problem değil mi sizce? Şimdi öncelikle nasıl gelindiğine bakmak lazım. Yani sistemin önceki haline ve sonraki haline bakmak lazım. Yani sizin genlerinizde bugüne kadar neyin geldiğine bakmak lazım. 1994'te ilk Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Başbakan e, Başkan olduğu takdirde, e, zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aynı ambargoyu, sizin de buyurduğunuz gibi aynı ambargoyu, aynı şekilde karşı diye bugün lanse edilen kesimden yaşıyorlar. Aynı birebir hiçbir şey değişmiyordu. Bugün, o gün orada yapılan bugün aynı şekilde bu taraftayı yapıyorlar. Işte. Eyvallah. Aynı şekilde hiçbir şey değişmemiş. Ya, yani bir hastalık var. Toplumda e, yerleştirilmeye çalışılmış yerleştirmeyi becermiş. Becerilmiş ve kabul sağlamış. İşin en kötü tarafı bu. Hmm. Toplum tarafından kabulü sağlanmış böyle bir yapı söz konusu. Dolayısıyla siz hangi tarafta olursanız olun, ister AK Parti cenahında olun, ister Cumhuriyet Halk Partisi cenahında olun, vatandaş olarak şöyle diyorsunuz, yukarıdan ne bağırırsa bağırsın. Diyorsunuz ki e, normal, yani işte e, şimdi biz geldik veya şimdi onlar geldi, dolayısıyla bunu böyle yapacaklar. Tabi gibi bir kabullenme var. İsterseniz dinleyicilerimize bir telefonla sorun emin olun herkes aynı şeyi söyleyecek. Yani bu medya iktidar ilişkilerindeki bu yozlaşmayı toplum içselleştirdi, siyasiler içselleştirdi, medya da içselleştirdi. Kesinlikle. Zaten sıkıntı burada. Yoksa bir insan düşünün ki maaş alıyor, üzerine ekstra maaş isteyeceksiniz. patron size diyor ki şu kadar daha fazla vereceğim. Hatta bu kadar da üzerine şunu da vereceğim, bir de tatil vereceğim. Siz der misiniz ki, ya yok ben böyle bir şey hak etmedim. Kim der bunu? Kaç kişi der? Ekstern örnekler çıkar mı? Tabii ki çıkar. Ama kaç kişi olur bu? Dolayısıyla siz partiyle bir şeyin başına geldiğiniz zaman o gücün daha fazlasını, daha fazla iyi niyetle bile olsa, bakın bunların hepsi kötü niyetli oluyor diye bir şey yok. Biri sistemi koruma adına, birisi yanlışları düzeltme adına... Birisi demokrasiyi ayakta tutma adına, kimisi layıklığı ayakta tutma adına, cumhuriyete ne olursa bir şeyin adına ama adınadan ötesi çok önemli. Demokrasiyi yok sayarak. Kendisi sadece demokratik bir yapı, ben işin başındaysam demokrasi vardırı varsayıp, bunu da topluma kabul ettirip sistemin yürümesindeki hata burada. Evet, şimdi o, çok, çok önemli bir şey söylediniz Ceyret Bey, hakikaten yani bütün siyasi partilere yani Türkiye'nin özellikle son 50 yıllık sürecine baktığımızda böyle bir algı var. Her iktidar mutlak doğruyu kendisinin yaptığını inanıyor ve bu doğruyu eleştiren, kendilerince bu doğruyu Türkiye'nin gideceği yer noktasında tehlikeli gören kesimlerin üzerinde müthiş bir faşizan baskı uyguluyorlar. Yani geçmiş dönemde de bu yaşandı. Hani ben AKP döneminde de bunun ağır olarak yaşandığını da düşünüyorum. Hem birebir yaşayan gazetecilerden biri benim yani bu ağır baskıyı, bu sansürü yaşayan gazetecilerden biri benim hem çalıştığım medya gruplarına bu baskı yapıldı. Ama elbette ilk değil. Önceki dönemlerde de benzer baskılar olmuştur. Burada şöyle bir sıkıntı var. Yani demokrasi söylemiyle demokrasi dilinden düşürmeyen bir iktidar. Demokrasinin olmazsa olmazı medyayı da e, tamamen yandaş hale getirmek konusunda müthiş bir e, ısrar içinde. Yani bunu da anlamak çok mümkün değil açıkçası. Ya nasıl, nasıl olur anlamak mümkün değil? İşte biraz önce bahsettiğimiz hedeflere ulaşabilmek için ne kadar yanınızda insan olursa, ne kadar kişi, ne kadar medya, ne kadar kuruluş, ne kadar ekran, ne kadar gazete, ne kadar sayfa sizi destekliyorsa o kadar daha güçlü olursunuz. Peki bu sayfalar destekliyorsa o kadar daha iyi, arkanızda insan sayısını arttırırsınız. Çünkü terör bile böyle bir şeydir. Yani ne yapar ortalığa gider Allah muhafaza bir şeyleri patlatır. Oradan sonra bunun reklam edilmesini aman ekranlarda yer almasını sağlar ondan beslenir. Peki siyaset neden beslenir? Reklamdan beslenir. Anlatırsanız bunun bu kadar gücü var vesaire derseniz diğerlerine gidecek olanlar bile diğer partilere gidecek olanlar bile yahu bunu böyle yaparsak burada kaybederiz, hiç olmazsa burada küçük de olsa bir şeye sahip oluruz düşüncesiyle insanları başka yerlerde toparlarsınız. Bunu solda, sağda aynı şeyi yapıyor. Şimdi ama bakın burada çok tehlikeli bir süreç var. Yani bunu, bunu da kabul etmemek gerekiyor aslında. Yani medya demokrasilerin olmazsa olmazı değil mi? Bunu kabul ediyoruz. İşte e, yasama, yürütme, yargı bir de dördüncü güç olarak da medya var e, demokratik toplumları ayakta tutan böyle sacı ayakları ama şimdi e, iktidara gelen bir siyasi parti medyayı aslında bir faşist e, yönetimin, faşizan anlayışın bir baskı aracı olarak kullanıyor. Yani evet ne kadar çok sayfada yer bulursanız o kadar reklamınız oluyor. E, e, toplumlarda da bir güce tapınma var maalesef tırnak içinde hangi parti güçlü ise oraya bir eğilim ve yönelim söz konusu oluyor. Bu algıyı yaratmakta da medya kullanılıyor. Yani sanki birbirini besleyen bir kirli bir bataklıktan. Böyle bir fotoğraf var karşımıza. Yani medya iktidar ilişkileri noktası. Geçmişte de biliyorsunuz işte ihaleler, ihale pazarlıkları, medya patronlarının iktidarla ilişkilerinde, al gülüm ver gülüm ilişkileri, aldıkları ihaleler karşılığında attıkları büyük manşetler vesaireler toplumdan uzak kopuk bir medya yaratmıştı. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum, şunun altını çizmek istiyorum. Hakikaten bir dönem, işte adı ne olursa olsun, işte Cumhuriyet'in korunması olsun, işte laikliğin korunması adı altında olsun, Atatürk bazı Atatürk ilkelerinin korunması neymiş? altında olsun. Yani bazı kavramların tek sahibi gibi bir takım kesimler kendilerini gördüler. O kavramların tek savunucusu ve koruyucusu gibi gördüler. Burada da medyayı kullanarak bir takım Türkiye'de bir güç yani bir bilet güreşi süreci yaşandı. Burada da aslında en büyük zararda geniş kesimler toplum gördü. Ha i̇şte aynen bundan bahsediyoruz. Yani olayı ne olması gerekir diye baktığımız zaman konuşacağımız çok şey var. Biz şu anda yani kendi adıma bir siyaset, bilim, siyaset bilimiyle, iletişimiyle ilgilenmiş bir kişi olarak, ilgili bir kişi olarak olan üzerinde konuşuyoruz. Yoksa şöyle olmalı, böyle olmalı. Çok kolay şeyler bunlar. Söylemek çok kolay. Realite bu. Evet, bu e, herhangi bir iktidar geldiği takdirde yaptığı iş budur. Ne yapıyor? E, elinden geldiği kadar gücün tamamını kendinde toplayacak ve hayatiyetini devam ettirecek şekilde bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Değişen hiçbir şey yok. Sadece insanlar değişiyor. Koltukların üzerinde insanların zihniyet değişmiyor. Zihniyet aynı. Zihniyet aynı ama bu dönemde işte baskının e, aracı e, oldukça değişti. E, yani be, ben, ya... benim düşüncem çok ağır baskılar oldu. Yani hani e, işi insanları hapsetmeye kadar götüren bir e, baskıcı anlayıştan söz ediyorum. Gazetecileri e, hapislere e, tıkmaya kadar götüren bir anlayıştan söz ediyorum. Şöyle bakın olaya önümüzdeki günlerde bir iktidar değişikliği olsa biraz daha hadise gelişse yeni kaynaklar, yeni sistemler yeni teknolojik yapılar oluşsa yeni bir iktidar gelse o iktidar bundan daha ağır bir şekilde bir şeyler yaptığını ortaya koyacağını konuşabiliriz belki yarın. Neden? Çünkü gelişene göre sistem, ve şekil, sistem de şekil değiştiriyor. Ona göre modelleme yapılıyor. Peki asıl olan ne? Demokrasinin hakikaten oturtulmasıdır. Yani bunu ben söylerken insanların kafasında şöyle bir şey olmamalı. Acaba bu ne düşünüyor? Hayır hiçbir şey düşünmüyor. Düşünmek istemiyorum bu konuda. Neden? Çünkü doğru olanı hep birlikte düşünelim. Ne yapıldığını değil. Ne yapıldığını herkes biliyor zaten. İşte e, suçluyla suçsuzun ayırt edilemediği efendim doğruyla yanlışın çok fazla ayırt edilemediği, güçlüyle güçsüzün asla yan yana yürüyemediği bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bugünün yapısı değil bu. Bugün imkanlar daha fazla, imkanlar daha fazla olduğunuz zaman baskı veya acı daha fazla hissediliyor olabilir. Yarın daha çok olacak bir başkası daha büyük bir acı hissettirebilir. Onun için bu sistemin dönüştürülmesi için hakikaten insanların özgürleştirilmesi lazım. Bir, 2, iki, medyanın özgürleştirilmesi lazım. Medyanın bugünkü sistemin tamamen dışına çıkartılması gerekiyor. Efendim yandaş medya, candaş medya, bilmem bir sürü medya tabirleri kullanılıyor. Halbuki bizim inancımız, anlayışımız olmazsa olmazımız kendi doğrularını değil. Var olan üniversal doğruları ortaya koyabilen bir medya anlayışının hakim olmasıdır. Evet, Bir bağımsız medyadan söz Kesinlikle, etmek. Evet. Kesinlikle. Eğer böyle olmazsa işte o zaman bir üçüncü partiye yer vermezsiniz. Çünkü bazı bağlarınız söz konusudur. Bir öyle olmazsa bir beşinci partiye yer veremezsiniz. Vermek isteseniz dahi yer veremezsiniz. Çünkü verdiğiniz zaman eğer iktidara karşı ise yer verdiğiniz konu bir baş birileri hemen akşam sizi Başka bir şekilde ne bileyim vergi dairesinden şuradan buradan bir sıkıntı yaşamaya başlayabileceğinizi düşünmeye başlarsınız. Yani bu tür örnekleri siz de biliyorsunuz Tabii. yaşanmış şeyler var. Tam tersini düşünün. Öbür taraflardan da eğer bir beslenme söz konusuysa bir yerlerden bir artı alma söz konusuysa o artının kesilebileceğini hesap edilmeye başlarsınız. Halbuki yanlış bunların Tamam yanlış. Doğru olansa Doğruyu yazabilmek gücüne sahip bir medyanın, özgürlüğüne sahip bir medyanın artık siyasi arenada var olması lazım. Peki bu gidiş oraya doğru mu gidiyor? Yani buna evet demek. Evet demek zor hakikaten. Yani medya daki işte medya iktidar ilişkileri tabi büyük sermaye gruplarının içinde yer aldığı bir medya oluşumundan söz ediyoruz hatırlarsınız uzun yıllar biz şunu tartıştık gazeteciler olarak efendim işte medya patronlarının devletle işi olmamalı medya sahipleri sadece medya ile uğraşmalı diye e, devletle işi olan yani devlet ihalelerinden pay alan ya da tırnak içinde beslenen oralardan palazlanan medya patronlarının bütün e, imkanlarını da iktidarın hizmetine sunduğunu gördük e, hakikaten geçmiş dönemde de öyleydi e, bu dönemde e, fazlasıyla bence bu süreç yaşanıyor ha, yarın ne olur e, yarın yeni gelen iktidar bundan farklı mı davranır benim için orası da bir soru işareti ama burada tabii... Değişmedikçe, sistem, sistem değişmedikçe evet. e, bunun ben değişeceğine inanmıyorum. Çünkü bu sistemin değişmesi lazım. Yani halkın sokakta gariban zavallı diye nitelendirden ama aslında o gün geldiğinde de herkes başımın tacı diye ortaya çıkarttığı vatandaşın vatandaşlık bilinciyle kendi verdiği verginin sonuna kadar peşine düşmesi sağladığımız gün yani süreçlerin tamamının Şeffaf olarak halkın önüne konduğu gün, halkın denetime başladığı gün, emin olun bunların tamamı bitecektir. Yani nasıl olacak kısmına o yüzden çok fazla girmek istemiyorum. Yani nasıl olabilir konusunda. Ama burada asıl olan bir tek örnek var. Sokakta hiç kimse aç kalmamalı. Ki özgür olsun. Öyleyse basın aç kalmamalı. Ayakta durabilmeli. Ki özgür olsun. Çok dair. Yani bir insanın evine ekmek götürememesiyle bir gazete patronunun orada çalışanlarına maaş verememesi arasında hiçbir fark yoktur. Onları ayakta tutmanın yolu o özgürlükten geçiyor. Öyleyse bir kere ekonomik olarak sokaktaki insanı, efendim çalışanı, gazeteyi ve gazete patronunu ayakta tutabilecek bir sistemin mutlaka tahsis edilmesiyle, ihsas edilmesi lazım. Evet. Şimdi birazdan buna geliriz. Ee, aslında zor olan bir şey söylüyorsunuz. Çünkü Dünyada da baktığımızda uygulamaların böyle olduğunu görürüz. Yani medya iktidar ilişkileri aslında Türkiye'deki de çok farklı değil. Yani Türkiye'deki kadar belki bataklık değil ama oralarda da medya patronlarının şeyle gücü elinde tutanlarla, iktidar sahipleriyle benzer bir ilişki içinde olduğunda söylemek mümkün. Burada da bunu şöyle açıklıyor medya patronları. Türkiye'de de benzer açıklamalar oldu. E kardeşim biz de bu büyük yapıları ayakta tutmak zorundayız. E, gazete satışlarımız çok düşük. Reklam gelirleriyle dönemiyoruz. Mecburen medya dışında e, işler yapmak zorunda kalıyoruz şeklinde özetlenebilir. Yani bu bitmeyen bir tartışma aslında ama ben şuraya gelmek istiyorum. Ben tabii bu arada şunu sormak isterim. Hangi mesela medya patronu önce gazeteciydi de sonra e, bunu ayakta tutamadığı için başka bir iş kurdu. Bu, bu örneği eğer bana verebilirseniz ben de sizin arkanızdan <gülüyor> geleceğim. Güzel yani biraz e, Doğru. Bizde tersine bir süreç yaşandı. Şimdi oraya girersek sonu gelmez ama önce banka sahibi oldular biliyorsunuz. Bankaların içine hortumladılar. Medya sahibi oldular. Sonra medyalar üzerinden yeni hortum olanakları yarattılar maalesef. Bugün yaşanan süreç bunun misliyle fazlası hakikaten. AKP iktidarı döneminde de medya patronları yine büyük ihalelerden palazlanan bir fotoğraf ortaya koyuyorlar. Türkiye'de Önce medya, daha sonra da sermayenin el değiştirdiği bir süreç e, görüyoruz, yaşıyoruz. Şuraya gelmek istiyorum Yerlet Bey. Şimdi e, medya iliş iktidar ilişkilerinin bu kadar e, içinden çıkılamaz bir hale geldiği ortamda bir de siyaset yapılıyor tabii. Siyasi partiler var. Pek çok insan görüyoruz, mevcut siyasi partilere inanmayan ama yeni oluşumlar e, peşinde koşan. Ya da mevcut siyasi partilere giren ama ya biz bu siyasi partiyi destekliyoruz, medyada söz söylediklerimizin hiçbiri çıkmıyor, anlattığımız projelerle halka ulaşamıyoruz diye şikayet eden pek çok insan ya da siyasi parti görmek mümkün. Dolayısıyla bir, bir ambargo da var. Yani halk doğru bilgiye de ulaşamıyor. Çok ciddi bir sıkıntı var. Burada siyaset yapmak, Türkiye'de siyaset yapmak bu anlamda çok zor değil mi? Ne dersiniz? Yine buna dediğim gibi siyasi iletişim açısından bakalım. Mesele insanların ürettikleri fikirlerin iletişim noktasında halka nasıl ulaştırılacağıyla alakalıdır. Eğer siz bütün bunların doğu, var olduğunu hesap etmeden yola çıkarsanız hep zarar edersiniz. Evet şu, şu dakikaya kadar anlattığımız her şey realite. Var. Evet. Yani sizi insanlar ekrana çıkartmayacaklar, fikirlerinizi absorbe edecekler, durduracaklar, mümkün olduğu kadar sizin sesinizin çıkmaması için her türlü gücü, ellerinde sahip oldukları, ellerinden gelen, sağa sol hiç fark etmiyor, ellerinden gelen bütün gücü kullanacaklar ve kullanıyorlar. Evet. Bütün bunlara rağmen, sıkıntı şurada. O diğer üçüncü, dördüncü, beşinci partiler dediğimiz partilerin öncelikle sahaya sürecekleri fikirle alakalı sıkıntı var. Yani birisi çıkıyor, ben daha dürüstüm ben daha iyiyim, ben daha iyi yaparım dediği zaman bunun algı cevabını bulamazsınız. Bunun yerini ekranın hiçbir tarafında bulamazsınız ve bulamıyorlar. Oradan sonra da vay niçin biz ekranda yokuz? Biz niçin gazeteden en kötü ihtimalle arka sayfasında kenarında yokuz kısmına dönüyorlar. Asıl problem ikinci asıl problem nedir? İnsanlar güvenini kaybediyorlar. Yani siz diyelim ki bir Söylemle yola çıkıyorsunuz, bir şekilde o söylemi gerçekleştirebilecek bir zemin oluşturuyorsunuz ama ilk işiniz o söylemden vazgeçmek oluyor. Yani bir gerekçe buluyorsunuz, diyorsunuz ki ben bugüne kadar bahsettim ama şuna vakit var, buna vakit var ve oradan sonra geri kalıyorsunuz. Bunu uzun süre devam ettiğini düşünürseniz o zaman artık vatandağ size inanmıyor. Diyor ki, ya kardeşim sen bunu bunu demiştin zaten yapmadın, şunu da demiştin zaten yapmadın. Ya şimdi seninle uğraşacağıma hiç değilse kenarından, köşesinden bana uygun gibi görünen Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kenarından köşesinden bana uygun gibi görünen AK Parti'ye yamanırım. Onun kenarında yürürüm. Dolayısıyla bir daha da bu sıkıntının içerisine girmem, bu arayışın içerisine girmem. Bu da ne yapar? İşte bu geniş kamplaşmayı da arttırır. Mesele ekrana çıkmak vesaire değil. Önce fikri oluşturabilmektir. Evet, şimdi önemli bir şey söylediniz. Yani şunu mu söylemek mümkün belki bir cümleyle. Hani Doğru fikir, doğru düşünce medya ambargosu olsa bile halkla buluşur, halka ulaşır. Çok basit bir örnek vereyim ben size. 1994 yılında sizin söylediğiniz gibi e, Sayın Başbakan o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve o dönemde hatırlarsanız bu ambargo anormal ki siz biraz önce onu söylemiştiniz. Evet. Hiçbir şekilde ekrana hiçbir şekilde gazeteye çıkmak mümkün değil. Tamamen bir ambargo içerisindeler. Bugün tersi olduğu gibi. Yani birebir aynı. Şekli şu bu ama birebir aynı. Yani onu Sayın Başbakan demin milli görüşe karşı değil mi? Erbakan'ın liderliğini çektiği bir o kesime karşı bir ambargo var. Kesinlikle. Evet. Düşünce aman çıkmasın. Peki temsilcisi kim? O gün Sayın Başbakan. Yani o günkü evet. Sayın Başkan. Dolayısıyla bu ambargo söz konusu idi. Ne yapıldı? Bir fikir ortaya konuldu. Burayı İstanbul'u şu hale getireceğiz. Ve getirilmeye başlandığı zaman medyaya rağmen işte Beyaz Gezi diye bir yapı oluşturuldu. Otobüsler tutuldu. İnsanlar evlerinden hiç sağcı, solcu, alevi, sünni, kürt, las, türkmen, Çerkme, çerkez ayırt edilmeksizin evlerine telefon edildi, bunların her biri otobüse davet edildi, hafta sonu tek tek yapılan işler gezdirildi beyaz gezi olarak. Şimdi bu bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta olmaya başlayınca halk kendi içerisinde, ya siz gazeteler yazmıyor ama adamlar tünel yapıyor. Gazeteler yazmıyor ama adamlar çöpü kaldırdı. Gazeteler yazmıyor ama boruları değiştiriyor demeye başladılar. Halkın bu tepkisini hissetmeye başladıktan sonra gazeteler yazmaya başladılar. Şimdi Cevet Bey, önemli bir şey söylediniz. Yani bir iletişim stratejisinden söz ediyorsunuz. Benim de bugün aslında yani sizi konu kalmamın sebeplerinden biri de o. Siz o dönemlerde... Ee, Başbakan, yani o dönemde belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da danışmanıydınız. Çok önemli projelere de imza attınız Büyükşehir Belediyesi'nde. Bugün hala konuşulan ve e, bu e, tırnak içinde bu zihniyete artı değer katan işte Beyaz Masa Projesi'nin de mimarıydınız. Ki Beyaz Masa Projesi... E, Halk tarafında öylesine tuttu ki daha sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de bunu uyguladınız. Demokratik Sol Partili belediyelerde de. Yani doğru proje olduğu zaman hangi parti olursa olsun buna sahip çıkıyor. Burada bir iletişim stratejisinden söz etmek mümkün. AKP'nin iktidara geliş süreci, burada dış unsurlar, iç etkenler falan bunlar çok ayrı bir tartışma konusu. Ben orayı tamamen dinleyicilerimiz noktasında özellikle altını çizerek söylüyorum. Tamamen ayırarak söylüyorum konuda benim kitabım da var. Yani AKP'nin iktidara yürüyüşü sadece işte iletişim stratejisindeki başarılarla açıklanamaz. Onu da bir dipnot düşerek ama iletişim stratejisindeki başarısını da yatsıyarak konuşmak istemiyorum. Yani burada da bir gerçek var. Müthiş bir kadrolaşma, müthiş bir inanmışlık belli kesimde. Ve bunun çalışmaya dönmesi sürecini de yaşadık. Yani bir milli görüş düşüncesi AKP iktidarını, yani AKP yönetimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iktidar taşıdı. Tam da bunu konuşmak istiyorum siz de içinde olduğunuz için. Yani medya ambargosuna rağmen o dönemde bazı projelerle hatta belki bazı projelerde allanıp kullanarak, abartılarak bir göz boyama, bir fısıltı gazetesiyle bu süreç aşılabildi. E, bu da bir iletişim stratejisi başarısı işte. Evet. Yani dışarıdaki etkenler vesaire diyorsunuz ya, bunların tamamını bir iletiş, siyaset iletişimiyle ilgili bir strateji olarak kabul eden. Yani hiçbir şey bunun dışında değil. Ben 1994-95 yıllarını hatırlıyorum. E, emin olun çok samimiyetle bunu söylüyorum. Yani yapının dışında bir insan olarak, bir bilim adamı olarak şu anda çok samimiyetle söylüyorum. Abartılma lafı abartıdır burada. Çünkü siz 10 yapıyorsunuz, zaten bir gösteriliyor. Yani biri 10 gösterme şansınız yok. Bugünkü gibi değil durum. Yani her taraf size kapalı. Ona rağmen zaten 1'e 3 yapmaya başladığınız zaman medya sizi mecburen görmeye başladı. Hiç unutmuyorum o zaman Hürriyet gazetesinin e, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi bir Kemal abimiz vardı. Allah rahmet eylesin Sonra vefat etti kalp krizinden. Ben bir gün sabahleyin baktım, müthiş bir haber gelmiş. Beyaz Masa'nın başarısıyla ilgili vatandaşla, halkla, devlet arasındaki köprüleri kurduğunu, duvarları yıktığını filan. Ben de dedim ki ya Kemal abi hayırdır? Ne oldu da böyle oldu? Bana tabii bu süreci anlattı. Yani insanlar artık böyle söylüyorlar vesaire. Evet. Ve en sonunda çok hoş bir laf söyledi. Dedi ki ya Cevdet'im biz bu treni taşlarız kardeşim. Ama tren kaçıyorsa son vagonda da olsa yakalarız. İşte, işte durum bu. Şimdi yine önemli bir şey bu söylediniz. Bana da şunu hatırlattı. Evet medyanın böyle bir yapısı var hakikaten. İşte treni taşlarız ama tren yürüp gidiyorsa da bir vagonuna mutlaka yetişip atlarız o trende yer almak isteriz. Tam Türkiye'de medya iktidar ilişkilerini özetleyen bir cümle söylediniz hakikaten. Aynı şeyi biz bu dönemde de yaşadık. Bakın mesela Cumhuriyet mitingleri. Cumhuriyet mitingleriyle de alakalı e, o dönemlerde yalnızca Kanal Türk Televizyonu'nun e, organize ettiği, çağrıda bulunduğu, hiçbir gazetenin yer vermediği bir e, halka çağrı süreci yaşandı Kanal Türk'te. Yani işte Ankara'da Tan Doğa Meydanı'nda buluşalım diye bir çağrıyla başladı ve o dönemde e, AKP iktidarının baskısı ve korkusu e, bu e, büyük çağrıyı diğer medya organlarında yer bulmasını engelledi. Sadece Kanal Türk Televizyonu yaptığı çağrıyla milyonlarca insan Ankara'da buluşunca bütün televizyonlar canlı yayına geçmek zorunda kaldı. Yani hani geçmişte evet AKP iktidarının işte Sayın Başbakan'ın belediye başkanı dönemindeki o tırnak içindeki medya ambargosu nasıl bir gerçekse... Bu dönemde de tersine ve çok çok daha ağırı yani burada zaman kalmadığı kalmayacağı için detayına girmiyorum. Bence çok çok daha ağırı insan hakkı ihlaline varacak boyuttaki daha ağır bir süreci bu dönemde yaşıyoruz. Cumhuriyet mitinglerine de büyük bir ambarı koyuldu ama halka rağmen medyanın da bir şey yapamayacağı görüldü. Dolayısıyla doğru fikirlerle halka ulaşmak yani buradan şimdiki sürece gelmek istiyorum. Yani siyasi partiler ne yapmalı? Ya bunca medya ambargosuna, bu karartmaya rağmen siyasi partiler e, bazı fikirleri yeşertip geniş kesimlerle buluşabilir mi sorusunun yanıtına gelmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Çok net bir şey var. Hiç yani düşünmeden bu soruya evet diye cevap vermek mümkün. Ancak bir tek önemli, küçük gibi gözüken bir tek önemli konu var. O da halkı tanımak. Halkın farkına varma. Hedef kitlenin ne istediğinin farkına varmak ve hedef kitlenin bu istediğini hangi yollarla, hangi uslupla ve ona hakikaten nasıl inandırmayı sağlamak kaydıyla inandırıcılığı tutundurmayı ki ediyoruz hani diyoruz ya, önce fark ettirmek, arkasından bunun bilinmesini sağlamak ve oradan sonra tutunmasını hani ürünün ürün ise satın alınmasını sağlamak diyoruz ya bu süreci nedense üründe yapıyoruz da hizmette yapmak istemiyoruz. Niye? Orada benlik duygusu para kazanmak söz konusu olmadığı için çok daha fazla öne geçiyor. Yani patro bir patrona şunu söyleyebilirsiniz. Ürününüz var kardeşim önce ben bu ürüne bir fark ettirmem gerekiyor. Şu kadar para harcayacaksınız tamam diyor. Görüyor ki fark ediliyor. Arkasından şimdi benim bu fark edilen ürünü insanların tutunmasını, bu ürünü algılamasını, bu ürünü sahiplenmesini sağlamam lazım deyip şu kadar bir yatırım onu da yapıyor. Görüyor. Arkasından bunu şimdi satın aldırmak için de şunları şunları şunları yapmam lazım diyorsunuz. Bakın hiç size karışmıyor. Sadece belli noktalarda... Ee, o para kazanma süreci içerisindeki yapıyı görerek şu da olmaz mı, bu da olmaz mı diyor. Zaten tersini yapanlar genellikle başarısız oluyor. Bir de bakıyorsunuz ki para kazanmaya başlıyor. Ha, o zaman zaten sırtını size yaslıyor. Bir iletişimciye, bir reklam ajansına yaslıyor. Artık büyümeye başlıyor. Eğer stratejik hata yapılmışsa tam tersi küçülmeye başlıyor. Siyasette durum öyle değil. Aslında yapı böyle ama durum öyle değil. Çünkü biliyorsunuz ee, mesela bir reklam hazırlayın isterseniz deneyin şuradan sokağa çıkın deyin ki ben bir reklam hazırladım şuna bir başlık ne dersiniz siyaset konusunda emin olun her gördüğünüz kişi mutlaka onun başına bir başlık yazacaktır bir metin yazarı gibi bir resim yapın altına mutlaka kendileri bir şey yazacaklarını e, düşüneceklerdir niye kolay gelir çünkü hele hele siz bir işin başındaysanız bir siyasi kurumun başındaysanız e oraya gelene kadar çok mürekkep yalamışsınızdır, çok dirsek çürütmüşsünüzdür. Bir süreden sonra etrafınızda bir sürü insan peydahlanır ve bu insanlar çok yaşa padişahım demeye başlarlar. Siz artık etrafı göremezsiniz. Ondan sonra da etrafta aslında sizi sizi yükseltebilecek, mesajınızı halka taşıyabilecek birçok yapı olmasına rağmen. E onlar tabi sizin hizanızda durdukları için şöyle gözünüzü yukarıya doğru dikersiniz. Asla size desteği olamayacak ama görüntü itibariyle yukarıda bulunan insanlardan destek almaya başlarsınız. O size destek verdikçe siz aşağı inersiniz. O size destek verdikçe siz aşağı inersiniz. Ama dersiniz ki Allah Allah ben en iyisiyle çalışıyorum. En iyisini yapıyorum. Ona rağmen bir türlü olmuyor. Olmuyorum cevabını da bulamazsınız. Gerekçesini de bulamazsınız. Niçin? Çünkü siz siyasi körleşmeye tabi oldunuz demektir. Çünkü bu siyasi körleşme etrafınızı görmenizi, hedefinizi görmenize rağmen hedefe gidecek yolu görmenizi ve seçmenizi engelleyecektir. O zaman burada ilk adım doğru isimlere ulaşmak. Doğru mu? Yani doğru isimlere ulaşmak, doğru isimlerle çalışmak ve toplumla yani geniş kesimlerle toplumun duyarlılığını bilen, toplumun sıkıntılarını, sorunlarını bilen, toplumun içinde olan insanlarla e, siyaset mekanizmasını e, buluşturmak, bu projelere imza atmak, yani halka dokunmak. Bugün siyasi partilere baktığımızda en büyük sıkıntılarının bu olduğunu görüyoruz. Halkın çok önemli sorunları var. Başta işsizlik e, ve yoksulluk, e, bir e, sonraki sorun terör ve yolsuzluk diye sıralanabilir. E, bütün bu başlıklarda aslında bir net projelerin ortaya konmadığını Türkiye'deki genel geçer gündem üzerinden bir siyasi, bir kısır tartışma içinde olduğunu görüyoruz genel anlamda siyasi partilerin toplumla çalışmak diyorum ben buna, isimler önemli değil, siz toplumla çalışmak durumundasınız, yani bakalım bakkal ne yapıyor, hakikaten ne istiyor hakikaten benim siyaset yapmamı istiyor mu benim nasıl siyaset yapmamı istiyor hangisinden hoşlanıyor Yoksa evet ben söylediğim için şu partiye mensup benim adam benim gibi düşünen insanlar ben bu lafı ettiğim için de o etti diye sahip mi çıkıyor yoksa hakikaten şu sol tarafında kalbinin bulunduğu noktadan ya ne kadar güzel böyle olsa da ben başkasını da bunun yanına getirsem mi diyor. Eğer bunu demiyorsa siz siyaset falan yapmıyorsunuz. Siz sadece bir partiye karşı mücadele yapıyorsunuz. Şimdi bu da çok önemli. Yani diyorsunuz ki seçmen kitlenizi peşinizden sürükleyecek sözler söylemeli, eylemler ortaya koymalı, projeler üretmeli ben ve her durumdayım? bireyi de her bireyi de motive etmeli her bireyi e, kazanmalı, e, onun yüreğine işlemeli ve aslında bu siyasi projenin e, bir neferi haline getirmelisiniz diyorsunuz. Burada da nasıl sorusu önemli evet. hakikaten. Yani İşsizliği çözeceğim, nasıl çözeceksiniz? Yoksulluğu çözeceğim, terörü çözeceğim, nasıl çözeceksiniz? Bugün genel anlamda e, sorulan sorular bunlar. yani Hem iktidar partisine hem de muhalefet partisine yönelik eleştirilerin odağında aslında bu nasıl sorusu var? Kesinlikle buradan sonrası zaten seçmenin artık şu soruyu sorması lazım. İster kendi partisi olsun, ister karşıdaki bir başka parti olsun. Yapacaksın da nasıl kardeşim? Bu işi nasıl yapacaksın? Bu sorunun cevabını versin, alsınlar. Bu sorunun cevabını aldığınız zaman göreceksiniz ki yapıda ciddi değişiklikler olmaya başlayacak. Çünkü nasıl dediği zaman şimdi düşünün. Biz diyor geçmişte hatırlar mısınız? Ee, köprüde işte geçiş ne kadar indirecekler şu kadar kim ne kadar indiriyorsa iki katı indireceğim diyen bir siyasi atmosferden gelen bir toplumuz. E tabi bir anahtar dağıtana işte Süleyman Demirel evet. çıktı iki anahtar verdi. Evet yani. evet mesele buydu. Şimdi iki anahtar verdim. Kimin şu anda iki anahtarı var ve kim hesap soruyor peki? Hiç kimse. Hiç kimse. Peki e, o kadar indirim yapılmadı kim hesap sordu? Hiç kimse. Suyun fiyatını indireceğim dendi. İndirilmedi. Kim hesap sordu? Hiç kimse. Hatta bunlar unutuldu. Hesap sormak için bir zemin oluşturulmadı. İşte nasıl olabilmesi ve nasılın devam ettirilebilmesi için önce halkın beş yılda bir değil anlık hesap sorabileceği bir sistemin mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Nasılın başlangıcı buradan olur? Halk hesap soramıyorsa siz o zaman beş yıl canınızın istediğini yaparsınız. Ne olur? Seçimde o zaman seçme kardeşim dersiniz. Peki ben beş yıl öldüm. Hayatım gitti. İnsanlar mahvoldu. Ee, insanlar iflas etti. Yapabilecekler hiçbir şey kalmadı. Beş yıl içerisinde açlık baş gösterdi. Kimi aç kimi en zirvede iş yaptı. Kulelerin tepesinde oldu. Kimi o kulenin tepesindeki adam aşağı inerken efendim elindeki muzu atsa da kenarındaki e, kırıntıdan da ben de geçinsem haline geldi. O zaman ne yapmış oldunuz? Hiçbir şey yapmadınız bana göre. Şimdi efendim, Türkiye'de fakirleşme var, Türkiye'de zenginleşme var, Türkiye'de hiçbir şey yok. Türkiye'de sermayenin elde değiştirmesi var. Türkiye'de sermaye başkasındaydı, bugün sermaye bir başkasına geçti. Dolayısıyla bu geçişle ilgili sancıları yaşıyoruz. Dünyadaki konjüktüre göre de tabii ki artılarımız var ve ben size söyleyeyim, hangi iktidar gelirse gelsin bundan sonra, hangi iktidar gelirse gelsin Türkiye'nin konjüktürel durumu zaten zenginleşmeye doğru gidiyor. Enerji Hatlarının olması sebebiyle artı bizim şu andaki doğalgaz yapıları şey petrol doğalgaz gibi maden yapılarımızın artık farklılaşmaya başlamasından kaynaklanan artılardan dolayı turizmden dolayı dolayı dolayı birçok şeyden dolayı buradan sonra gelen her iktidar bunun üzerine katlayacaktır ne olursa olsun. Teknolojinin gelişmesine paralel ve ihtiyaçların gelişmesine paralel olarak. Evet yani hem ucuz hem de geniş anlamda bir genç nüfusa da sahip olmanın da avantajları var. Yani zaten Türkiye büyüme potansiyeli olan bir ülke ve ekonomide de hani yukarıdan baktığımızda bunu görüyoruz. Yani dediğiniz doğru hangi iktidar gelirse gelsin küresel çaptaki bu e, olumlu rüzgardan faydalanacaktır. Bu AKP de olsa, başkası da olsa tırnak içindeki bu büyüme Türkiye'de devam edecektir. Burada sorun Cevdet yani Bey paylaşım bu, sorunu. Çok affedersiniz. Burada bir tek problem görüyorum. Ee, i̇nsanların zihniyetiyle alakalı bir sıkıntıdan dolayı işte bazı paraları kırmızı, bazılarını yeşil bazılarını turuncu diye yeniden ayrıştırma dönemi yaşanır ise o zaman yeni baştan sıkıntılı dönemi başlar. Halbuki Dünyanın şu anda yürüyen yapısında, sistemi komple değiştirebilirsiniz. Dersiniz ki ben böyle bir sistem istemiyorum. E, dolayısıyla ben şu sistemi şu şekilde istiyorum. Bunu da halka edersiniz. halk da size evet derse yürürsünüz. Ama hem ben bu sistemle yaşayacağım, yani hem liberal sistemi yürüteceğim, hem kapitalist sistemin içerisinde var olacağım, hem dünya ile birlikte olacağım, entegre olacağım, cam cam cam dedikten sonra da. İşte şu kısmının olmaması lazım, bu kısmının olmaması lazım derseniz ki buna da siyasi gerekçeler oluşturmaya başlarsanız sıkıntı orada. Onun için işin kuralları ile ilgili yürümemiz gerekiyor. O işin kuralları ile ilgili artıların devam etmesi gerekiyor. Ama sizin söylediğinize birileri evet dediyse vatandaş evet dediyse buyurun uygulayın o başka bir şeydir. Evet. İşte sıkıntı burada. Şöyle Cihet Bey tabii işte zamanımıza daraldı belki ekonomiyi konuşmayacağız ama burada şununla bağlamak istiyorum. Evet Türkiye'de, Türkiye büyüme potansiyeli olan bir ülke. Bölgesinde de hakikaten stratejik önemi çok. Genç nüfusu üretken yapısıyla da yeni pazarlar bulma imkanına sahip. Hem iş dünyası noktasında müthiş bir tecrübe birikimi var. Hem çalışan elemanlar noktasında yani iş gücü noktasında da ciddi anlamda bir birikime sahip bir ülkeden söz ediyoruz. Burada bir büyüme var. Sıkıntı bu büyümede paylaşım. Ben Sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara dikkatle dinliyorum. Orada Kemal Bey aslında bir sistem değişikliğinden de söz ediyor satır aralarında. Ya yani Türkiye'de bir paylaşım sorunu olduğunu, bu büyümenin toplumun geniş kesimlerine adilce, hakça pay edilemediğini söylüyor. Bunlar önemli e, açıklamalar ve belli ki parti programında da e, önümüzdeki dönemde eğer iktidar olursa toplumun geniş kesimlerine de bu büyümeden önemli e, miktarlarda pay aktarmayı taahhüt ediyor. Bunun da çeşitli e, yöntemleri var. Bilinen yöntemleri var. Ben orasında değilim. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda işte muhafazakarlara yönelik olumlu açıklamaları, türban konusundaki o şeyin o o oyuncağı diyelim AKP iktidarının elinden alması vesaire hem çok büyük tartışmalar neden oldu hem de benim düşüncem Cumhuriyet Halk Partisini daha geniş kitlelerin partisi haline getirdi. Yani CHP içinde aslında bir devrim niteliğinde bir değişiklikti. Bu e, CHP içindeki statik da kırılması anlamına e, geliyordu bence. Ve bence bunun da olumlu e, sonuçlarını seçimde görecektir. Sıkıntı şu. Gittiğim her yerde bana şunu söylüyorlar. Efendim evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim var, bir açılım var. E, müthiş bir ivme yakaladı. Halk geçmişe oranla e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha samimi buluyor, daha e, sıcak buluyor, daha güveniyor, inanıyor. Ama işte bir medya ambargosu var. Biz bunu nasıl aşacağız? Bu medyaya rağmen iktidar olmamız zor şeklinde de hemen arkasından konuştuğumuz insanlar ekliyorlar. Aslında bütün bu röportajdan hani bir başlık çıkarırsak medyaya rağmen iktidar olunabilir mi? Sizinle de konuştuk. Hem geçmiş tecrübelerinizden de örnekler aldık. Siz nasıl görüyorsunuz baktığınıza Son olarak bunalık. Tabii 1994'de yeniden dönmek istiyorum. Medyaya ve yani medya patronlarına artı paranın patronlarına rağmen iktidar Türkiye'de değişmiştir. Yani bir defa bu oldu. Her zaman olması da mümkündür. Önemli olan sizin yaptığınız işin biraz önce söylediğim örnekteki gibi. Yani oradaki bir esnafın bir bakkalın yüreğindeki çarpış oranıyla alakalı. Siz çıkıp burada mesela turbanla ilgili bir şeyler söylüyor olabilirsiniz. Ama bunu tek başına söylüyorsanız, sizin altınızdakiler bunu hala içselleştiremediyse, sizin altınızda bulunan insanlar sizin söylediklerinizi, yani işte o falan kişilere karşı söylenmiş bir sözdür, işte seçimle alakalı bir sözdür gibi hala değerlendiriyorlar ise emin olun, Aynı düşünceye sahip olan insanlar, yani o bakkaldaki yüreği çarpması gereken kişinin yüreği çarpmaz. Çünkü o aşağıya bakacaktır. Ya gerekçesi işte bu insanlara, şu insanlara bunu söylemektir diyecektir. Yani siz bir şeyi beyninizden, yani ağzınızdan çıkmadan, beyninizde olurlamadıysanız ve kalbinizde bunu hissetmediyseniz, o zaman bu işin siyaset olduğunu, yani daha doğrusu politika olduğunu algılamamak mümkün değildir. Bunu da yerli unsurlarla yapabilirsiniz. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel yönetimi için e, bu samimiyetsizlik vardır demek çok mümkün değil. Yani ben yakından bildiğim için söylüyorum. E, türban konusundaki açıklamalarında da, diğer konulardaki açıklamalarda da çok samimi olduklarını biliyorum. Siz diyorsunuz ki bu samimiyetin yani bu algının e, yerel noktadaki yöneticilere yani, yani adını söylerim il başkanlarına, ilçe başkanlarına, ilçe e, yöneticilerine kadar ulaşması ve bu projenin tırnak içindeki e, bu değişimin de e, o en e, uçtaki e, sinir uçlarına kadar e, yaygınlaştırılması oradaki insanlara da benimsetilip içselleştirilmesidir diyorsunuz. Yani bir samimiyet testinden geçerken evet e, bu partinin yönetim kadrosu bu konuda samimi ama Hani benim kentimdeki adam ya bunu siyasetten söyledi gelince bu konularda hiçbir şey değişmeyecek e, algısında bunun yıkılması gerekiyor diyorsunuz. Nasıl yapılabilir bu? Yani bu tabii hakikaten e, bir hikaye anlatırlar İmam Gazali ile alakalı. Birisi gelmiş çocuk çocuğum çok bal yiyor nasıl olacak da ben bunu baldan keseceğim dediği zaman o da diyor ki git 30 gün sonra gel. Geliyorlar 30 gün sonra tabii bir hikaye için algılanması açısından söylüyorum. 30 gün sonra geliyor Gazali de diyor ki e, çocuğa oğlum artık bal yeme ve çocuk gidiyor anne birkaç gün sonra geliyor diyor ki ya imam siz bal yeme dediniz ertesi gün kesildi artık bal yemiyor bu insan bu kurtardım ben bu dertten de niye beni 30 gün beklettin o da diyor ki ben çok bal yiyordum. Ben 30 gün önce bal yememeyi öğrendim. Baktım ki evet olabiliyormuş. Olabildiğini gördükten sonra ona kendi yaşadığımı kendi inandığımı hakikaten sürekli bal yememesi gerektiğini bunun doğru olmadığına inandıktan sonra söyledim. O tesirli oldu. Bilmem anlatabildim Evet çok net oldu hakikaten. Ben e, bu konuyu e, aslında e, hani Türkiye'nin çok tartışmalı gündem başlıkları var ama Maalesef bu türban meselesi de yıllardır çok gereksiz bir şekilde bence Türkiye'de bir gündem maddesi olarak tutuluyor. Ben bu konudaki açıklamaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini yaptığı açıklamaların samimi olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bu sizinle yaptığım görüşmeden çıkardığım sonuç şu. Hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Türkiye Partisi, Şenerim, hem diğer partiler... Medya ambargosuna rağmen doğru iletişim stratejileriyle, medyaya rağmen seslerini halka, geniş kesimlere ulaştırabilirler. O yüzden kimse umutsuz olmasın diyerek de programı noktalamak istiyorum. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, haftaya yeni bir günden başlığıyla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.